Sinefil Hazırlayan ve sunanlar, Melis Behlil ve Yeşimgur'u seven Bağlar 94.9 Açık Radyo'da bir senefil programında daha canlı yayında karşınızdayız. Ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlil. Programımıza bu hafta Demiz Arabi'den bir parçayla başladık. Sefillerden. Do you hear the people sing? İnsanları, halkı şarkı söyleyişini duyuyor musunuz diye çevirebiliriz kısaca. E, bu hafta özel bir program yapacağız. E, zaten... E, 6-7 gündür e, Açık Radyo e, özel bir yayın programı devam ettiriyor. E, İstanbul'da Gezi Parkı'nda e, etrafında başlayan olayların bütün Türkiye'ye yayılması sonrasında e, ortaya çıkan e, yayın programını e, biz de adapte olduk. Biz de kendi programımızı e, ele geçirdik diyebiliriz. Evet, bir de konuk getirdik yanımızda. Programa başlamadan destekçimiz Özlem Orhan'a çok teşekkür ederiz. Nasıl parkta farklı bir yaşam mümkün oluyorsa şu anda, Gezi Parkı'nın içinde reviriyle, yemekhaneleriyle kendini çeviren ve para kullanılmayan bir sistem varsa, alternatif yaşama biçimleri biraz da radyonun bu destek sistemiyle olan bir şey. O yüzden destekçilerimize teşekkür etmeyi atlamak istemiyoruz. Ee, evet yani Yeşim'in dediği gibi bir yandan tabii sinema gündemi devam ediyor. 8 yeni film gösterime giriyor ama bu kadar çok şey olurken sinemalar biraz arka planda kalıyor. Gerçi şunu da söyleyelim. Geçtiğimiz aylarda sık sık haber yaptığımız benim çocuğum en sonunda bu hafta sinemalara giriyor. Zaten geçtiğimiz hafta Dokumentarist'te de gösterildi. Ee, Sinemajestik'te İstanbul'da sadece gösterilecek, Ankara'da tek sinemada gösterecek. Can Canlı'nın belgeseli e, İstanbul'daki LGBT aileleri destek grubunun hikayesini anlatarak Türkiye'de LGBT e, farkındalığı konusunda hakikaten bir çığır açmak demesek de önemli adımlar atmayı sağlamış bir belgesel fırsatı olanları, görmemiş olanları özellikle onu da e, hatırlatmak istiyoruz. Çok da uzun gösterimde kalmayacağını tahmin ediyoruz. Onu da söyleyerek özel programımıza geçelim. Konuğumuz da İrem İnceoğlu. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet. E, zaten hani Açık Radyo e, bir yayına devam ediyor. İlk andan itibaren e, Gezi e, Parkı'nda başlamış olan barışçıl protestolara e, polisin aşırı şiddetle karşılık vermesi, e, önce bir gece yarısı dozerinin girmesi, sonrasında bir öğle vakti, tekrar dozerin ısrarla gelmesi sonrasında başlayan e, barışçı protestolar e, ve o alanda nöbet tutmaya başlayan e, e, protestoculara yapılan şafak baskınları e, ve sonrasında büyüyen olayları hepimiz gördük. Ama bugün birazcık da e, işin medya tarafından ele alınış biçimine bakacağız. Onun dışında bugün program e, konuğumuz olacak. Telefon bağlantımız olacak. İşin e, birazcık da görsel e, dokumentasyonu tarafıyla da ilgileneceğiz. E, ve e, Gezi Parkı'nda e, yaşananların e, yine bütün bu olaylar çerçevesinde e, herkesin çok farklı deneyimleri var ve e, herkes bunu farklı bir şekilde e, kayıt altına almaya çalışıyor. E, bu kayıtlar e, sosyal medya üzerinden, internet üzerinden paylaşılıyor. İnsanlar deneyimlerini paylaşıyorlar ve de kendi deneyimlerini kayıt altına alıyorlar. Bunun için bir takım... E, ...web siteleri de oluşturulmuş durumda... ...hani delilim var diye bir site var... ...bu en çok konuşulanlardan biri... ...onun dışında... ...Video Occupy'dan bahsetmek istiyoruz bugün... ...ve Video Occupy'dan iki arkadaşla konuşacağız... ...bu e, girişim nasıl başladı... ...ve nasıl işliyorlar... ...onları da bugün e, telefon bağlantısıyla... ...görüşeceğiz... E, ...Gezi Parkı'nda nasıl işliyor sistem... E, ...onların sistemi... E, ...bu da program içeriğimizden biri olacak... ...bir yandan da her zaman gibi müzik de çalacağız... E, Direniş temalı filmlerden müzikler çalacağız. Ee, bir ilham kaynağımız da ee, zaten akla gelen filmler belli. Ama bu haftanın e, gezi parkına adanmış pencere.com özel sayısında e, Erman Atavuncu'nun derlediği en iyi 11 Chapulín filmi listesinden de bir ilham aldığımızı söyleyelim. Evet, bu haftada e, evet o listede üzerinden bir geçeceğiz. E, ...günümüze e, anlam ve önemine uygun filmlerde beraber tekrar bir hatırlayalım istiyoruz. Şimdi hatta o filmlerden birinden bir parça dinleyeceğiz. E, Ken Loach'un e, filmlerinden biri London Freedom'da. London Freedom malum İspanya İç Savaşı üzerine çekilmiş bir film. E, ve iz, dinleyeceğimiz parça da o filmde kullanılan... İspanyol Savaşında anarşistlerin e, ünlü marşı "Alas Barikadas". parça Alas Barikada, Still London Freedom filminden geldi. Bu hafta gezi özel yayını yapıyoruz Sinefil'de e, gezi hareketinin medyadaki yansımaları ve hareketin kendisinin dokumentasyonu üzerine konuşuyoruz e, ve e, konuklarımıza bağlandık telefonda. Telefon attığımızda Video Occupy'dan Özge ve Olguyla görüşüyoruz şimdi. Merhabalar. Bir dakika bağlanmaya çalışmaktayız şu anda. Ben demin filmi söylemedim yeni bağlanan, yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için Land Freedom'da Ken Loach'un İspanya İç Savaşı üzerine yaptığı meşhur filmi. Ülke, hafta ve hafta ülke ve Özgürlük adıyla Özgürlük bu hafta da direniş filmleri üzerinden müzikler seçtik. Evet telefon attığımızda Vida Occupy'dan Olgu var şu anda. Merhabalar. Merhabalar. E, hoş geldiniz Açık hoş Radyoda Sinafil programındayız. E, e, bugün e, özel bir program yapıyoruz, normal formatımızın dışına çıktık, özellikle e, geziye ayırdık e, ve de video Occupy olarak e, nasıl başladığınız hem onu da bahsetmek istiyoruz hem de bütün bu sürecin dokumentasyonun e, öneminin de altına çizmek istiyoruz. E, birazcık sizi söz, sözü size bırakalım. Tamam teşekkürler. E, aslında. Süreç bizim oluşma sürecimiz e, Gezi Parkı'ndaki ilk günde e, Başladı Tabii o zamanlar Çok fazla kayıt alınmıyordu Bayağı masumane bir başlangıçtı hepimiz için Hani orada bir ufak bir Protesto hepimizin bildiği gibi e, uh -huh. Ufak bir protesto ile başlamıştı e, Birkaç arkadaşımız Orada kayıt almaya başladı ve ondan sonra Tüm olaylar geliştikçe e, Ortalıkta dolaşan e, Enformasyon ve Görsel kirliliğini de görünce Kendilerini gibi işte protestoların kendisi gibi kendiliğinden başlayan bir video organizasyonu kurmaya karar verdik bunu birkaç ayaktan oluşturmaya karar verdik bir tanesi anında çekimler her tarafta hem ilk mücadelenin ilk zamanlarında ve şimdi de Gezi Parkı civarındaki kendinden oluşumların aktiviteleri ee, üzerine odaklanacak işte video çekimleri hı hı. Ee, aynı zamanda da tüm süreci e, hem şu anda gerekliliklerini sağlayabilecek hem de ileride bir hafızasını oluşturabilecek bir arşiv kurmaya karar verdik ee, bayağı hızlı organize olduk ee, bu konuyla ilgili hani ekipmanlar toplandı e, duyurular yapıldı aynı zamanda Gezi parkında da bir masa kurduk ee, hard disklerin olduğu alanda çekim yapanların anında aktarabileceği çünkü Küçük aletlerle çekimler yapılıyor, hmm. profesyonel olmayan, onların hani hafızaları doluyor ya da işte çeşitli ihmal şeyleri gerektiği zaman oradan yararlanabilecekleri ufak bir bölüm kurduk oraya. Genel olarak böyle benim şu anda aklıma gelen. Bu arada Özge de yanıma geldiği için ben hoparlör alayım, hmm. hep beraber konuşalım. Hadi. Evet yani yayınımız koptu devam edeceğiz video küpe konuşmaya. Ee, bu yani aramızda da konuştuğumuz bir şey şimdiye kadar hiç olmayan bir şey olduğunu hep konuşuyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'de benzeri görülmemiş bir oluşma olduğunu barışçıl yönü olsun her yönden. Ama bir yandan da bu kadar kaydediliyor olması bu kadar göz önünde olması ee, ve ana akım medyanın verdiği görüntülerle YouTube'da Twitter'da görülebilen görüntülerin bu kadar büyük farkı olması da büyük farklılıklarından biri ve zaten ana akımla yani o aradaki fark ve bunların mevcut olabilmesi zaten bu kadar farklı kıldı ve daha yayılmasına da neden oldu. Ben bir yorumda bulunmak istiyorum müsaade ederseniz. Yani bu tabii teknolojinin bize sağladığı olanaklar, hani cep telefonlarının artık pratik olarak kanal yani kayıt yapma araçları olarak kullanılması ve hatta bunu ...yaymak için de yani o Ustream vesaire kullanarak... ...bayağı pratik olarak herkesin bir video kanalı olması... ...televizyon kanalı olması gibi bir şey... ...video aktivizmi inanılmaz ölçüde pratik bir şey haline getirdi. Gösterilerin her zaman göstericilerin, protestocuların... ...özellikle barışçıl protestoları yapanların en büyük şikayeti her zaman... ...polis şiddetinin görünmez olduğu... ...tam tersi işte göstericilerin şiddet olarak adlandırılan... hani Taleplerini dile getirmek için, görünürlüklerini sağlamak için yaptıkları bazı şeylerin medyada inanılmaz abartılarak ve işte vandalizm, işte şiddet bu gibi yerlere çekilmesini bunun karşısında bir, bir delil sunma ihtiyacı böyle bu araçlar sayesinde bayağı hani yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Şimdi bunu görüyoruz işte ana akım medya bir tarafını gösteriyor aradaki boşlukları dolduran alternatif medya aktivist medyada öbür taraflarını gösteriyor gibi. Evet, bu arada telefon bağlantımızı tekrar sağladık sanıyorum. Ee, tekrar bağlandık Gezi Parkı'na. Ee, Olgu ve Özge e, ikiniz Hello. de hattasınız sannediyorum şu anda. Evet evet. evet e, bir de tabii e, çok zor şartlar altında da hani bu iş kotoriliyor bir taraftan hani aletlerin ekipmanların küçülmesi e, bir takım e, kayıt imkanlarını kolaylaştırıyorken aynı zamanda hani pil ömrü gibi şarj gibi bir takım sıkıntılar da değil mi ön plana çıkıyor. Evet. Evet. insanların ilgisi nasıl bir de şöyle bir durum var herkes bir şeyler kaydediyor bir taraftan o ortak kolektif çalışma nasıl oluyor oradaki organizasyonunuz nasıl birazcık da ondan bahsedebilir misiniz evet Ortak kolektif çalışma aslında şimdi mesela e, yarın bir atölyemiz olacak Gezi Parkı'nda video eylemi e, üzerine. Hı hı. E, dediğiniz gibi biraz önce e, çekim e, gibi işlerde artık aletler çok küçüldü. Herkes anında cep telefonunu çıkartıp çekebiliyor hatta canlı yayınlayabiliyor. Ama e, aslında hani e, dünyada bu tarz e, oluşumlarda direnişlerde gelişmiş deneyimler var. E, bunlar doğrultusunda düzgün çekim yapılabilmesi için e, aslında basic bazı kurallar demeyeyim de yapılması gereken şeyler var Bunlardan e, hani bahsedeceğiz Siz kurduğumuz Hı -hı. site sitede de bahsediyoruz Hani işte e, yüzlerin gözükmemesi Hani sırttan çekim ya da işte tehlikeye atmadan kendisini çekebilmesi iki kişi gitmesi çekimlere Hı -hı. gibi bir sürü aslında ufak olan ama e, hayat kurtaracak ya da işte hani insanları tehlikeye atmayacak. Detayları konuşacağız insanlarla. Hı hı. E, tabii hani zor ilerliyor. E, biraz e, kendinden gelişen bir şey olduğu için bugün burada olan her şeyde olduğu gibi hı hı. E, insanlara kontağa geçmek hani güvenilir görüntüyü alabilmek e, aynı zamanda çok fazla görüntü gelebiliyor. Hani e, kamera açık unutulmuş olabiliyor ya da fotoğraflar arasında hı hı. gereksiz bir sürü şey ol olabiliyor. Bunlarla hani boşmak da hı hı. E, oldukça vakit kaybettiriyor bu durumda. Ee, öyle benim söyleyebileceklerim yarın atölye saat kaçta olacak acaba buradan da duyurmuş olalım ee, saatler e, şimdi gezi parkında Aslında e, saat kısmı çok e, sağlıklı işlemiyor <gülüyor> Hani verilen hem bir saat oraya atılabiliyor her şeyi Çünkü her şey çok spontan gelişiyor e, bunu yani şu anda da biz yazdırdık atölye listesini atölyelerle ilgili kısım bugün e, saatlerini oturtacak Ondan sonra biz e, Video Occupy'in Facebook sayfasından ve Twitter e, adresinden duyuracağız bunu öyle diyeyim ben şimdilik. Çünkü kesin değil hani birçok işte ilk yardım gibi işte polis şiddetine maruz kalındığında ilk yapılacaklar gibi ya da e, postatik e, durumlardan baş edilmesi gibi hani yine elzem atölyeler de oluyor orada. E, onların arasında bir yerde olacağız ama biz de tam bilmiyoruz şu anda saatim açık. Evet, bu dediğiniz gibi temel e, bilgiler zaten bir video olarak da mevcut e, bildiğim kadarıyla. E, o da sizin e, Facebook sayfanızdan da ulaşılabilir bir yerde olduğunu. Varsayım. Evet evet benim önümde zaten açık şu anda. Facebook'ta Video Occupy sayfasından e, hani sizin e, takip etmek mümkün anonslarınıza ulaşmak mümkün. Ayrıca bir Twitter adresiniz var. Hani ilgilenen arkadaşlar da oradan takip edebilirler dinleyicilerimizde. E, zaten Gezi Parkı'ndaki her konuda olduğu gibi hiçbir konuda hiçbir şeyin e, hani buradan da hani radyo dinleyicilerimize de genel olarak o bilgiyi de aktarmak lazım. Hakikaten her şeyin çok değişken olduğu dönemlerde yaşadığımız için bir saat Sonra ne olacağını hiçbir şeyin bir garantisi yok şu an itibariyle. Hani niyetler var ortada, iyi niyetler var. E, dolayısıyla hani yarın içinde böyle bir durum söz konusu. Video Occupy'in e, sayfasından takip edin diyoruz genel olarak. E, şu ana kadar peki toplanan e, materyal konusunda birazcık e, bilgi verebilir misiniz? Hani genel olarak hafızanın. Çünkü e, hakikaten bence... E, altını çizdiğiniz gibi kendiliğinden oluşan bir hareket olmasıyla beraber yine de ben çok ciddi bir yol kat edildiğini düşünüyorum. Ee, toparlanan malzeme, paylaşılan malzeme ve genel resmin oluşmasından dolayı ki dalga medya zaten e, neredeyse 6 gün boyunca hiçbir şey göstermedi. Ee, ki alternatif medya kanallarından insanlar gördükleri ve işittikleriyle e, zaten alanlara aktılar değil mi? Evet, evet. Biz şu ana kadar tabi elimizde epey görüntü birikti ve yani sadece İstanbul'da da sınırlı kalmadık. Başka kentlerden de görüntü gönderiyor hı -hı. arkadaşlarımız. Ama Olgun'un da dediği gibi burada bizim için önemli bir şey var. Yani biz birebir yani güvenilir kaynaklardan almayı tercih ediyoruz. Hı -hı. Bir de tabi ki o video eğlencinin yani burada etik meselesi de önemli bence. Hı hı yani pratiğini teorisinden ayırmak imkansız hı hı. Ee, ya Hatta yani rassi söylediği önemli bir şey var bu konuda ya yani, video eğlemcinin bir ara bölgede yer aldığını söylüyor O da bu bakma ve eylem arasındaki karşıtlık sorgulandığı zaman başlar diyor. özgürlük video eğlendi de tam bu ara bölgede yer alır diyor Dolayısıyla yani bu bu e işin bu kısmının farkında olan insanların çektiği görüntüleri almayı tercih ediyoruz öyle söyleyeyim uh -huh. yani bir tür hani rastgele çekmek değil o zaman uh -huh. hani görüntü kirli, çöplüğü de oluşabiliyor ee, ve hani çekilen görüntüler böyle sürekli işte sosyal medyaya akıyor ve kayboluyor ee, bizim hani onun e, kaybolmasından ziyade hani bir tür işte Olgun'un bahsettiği arşiv yapmak hmm. e, fiksi oradan doğdu ama hani dediğim gibi bu işin etiğinin ve işte o e, ara bölgenin farkında olan eğlencilerin çektiği görüntüleri almayı tercih ediyoruz. Evet, e, demin e, parkta görüntü topladığınızı masada söylediniz. Bir de diğer illerden gelen hani parka gelmeyenler içinde e, görüntü yollanabileceğini ben tekrar buradan hatırlatmak istiyorum. Onu belki siz de ne tip e, videoları topladığınızı çünkü parktaki etkinlikler vesaireyi e, söylediniz. Anında çekilen, çekilenler e, ve parktaki etkinlikler diye e, biraz hani diğer bölgelerden yollanan e, videolar hakkında da böyle bir tavsiyelerde bulunursanız yani hem etik problemi var işin hem de dediğiniz gibi fazla bir gürültü yaratmaması için ne gibi görüntüler bekliyorsunuz kimleri teşvik ediyorsunuz ee, yani aslında şey ya yani, e, eylem alanında çekilmiş her görüntü olabilir yani onun dışında tabii ki şehrin başka alanlarındaki ...sakinliği de çekmiş olabilirsiniz... ya yani ...oraya ya da nasıl yansıdığını... ...eylemin... Ee, ...bilemiyorum ama... ...böyle tematik şeyler bile çekilmiş olabilir... ...hani duvar yazılarından tutun da... E, ...yerdeki çöpler... ...bile olabilir... Ee, ...ya da... ...hiç alakası olmayan insanlarla... ...röportajlar yapılmış olabilir... ...bunlar da e, olabilir... ...yani elimize gelen görüntüler... ...çok fazla çeşitlilik arz ediyor aslında... <gülüyor> Ama daha çok tabii ki insanların ilgisini çeken, hani sizin de tahmin edeceğiniz gibi çatışma görüntüleri. Hı hı, hı. Burada Olgun'un da dediği gibi e, eğlencelerin yüzlerinin e, çekilmemesi önemli. E, yani arkadan çekilmesi ya da çekildiyse bir şekilde maskelenmesi. Hı hı. E, ve bize gelen görüntülerde işte bir tür hani kendi içlerinde tasnif edilmiş olması önemli. İşte yer, zaman, kim çekti tarih gibi hı hı. Ee, ya da bir şekilde Hani ilk e, ilk montajını kendilerini yapmış olmasını bekliyoruz Aslında şimdiye kadar e, gelenlerde Tabii ki çok böyle e, hani birkaç gündür bir aradayız Dolayısıyla bu sistem çok işlemedi ama bundan sonrasında hep uyarıyoruz Aslında arkadaşları e, böyle bir ilk tasnif onların yapmasına dair Evet sonra bu tasnif ve klasifikasyon herhalde sizde daha sistemli bir şekilde gün geçtikçe de oturuyor. Başka türlü bunları e, bir daha bulmak da mümkün olamaz. Ee, bir de şöyle bir şey de hazır bağlanmışken soralım. İhtiyaçlarınız var mı? Hani gezi alanının genel işleyişinin bir mantığı olarak e, yani bütün sistemin işleyişi gönüllülük esasına e, e, dayalı olduğu için aynı şeyi hani video kupa için de e, şey olduğunu, uygun olduğunu düşünüyorum. Hani sizin şu an için bir ihtiyaç listeniz varsa onu da hazırdan paylaşalım buradan. Yani aslında şey, tabii ki ihtiyaçlarımız var. Şimdi korbi bir ekiple, yani küçük bir ekiple başladık. Ama ekibi genişletmek durumundayız şu anda. Özellikle arşiv kısmı için görüntülerin hızlıca göz, gözden geçirilip işte Mesela kamera açık kalmış ama o da bize gelmiş hem de mesela 15 dakikalık bir görüntü onun oradan silinmesi gibi e, konularda çalışmak üzere bir de e, gezi parkının mesela e, acil şeyi için nedir e, ihtiyaççisi olan bazı görüntüler oluyor mesela Ankara ile ilgili e, dün akşam bir görüntü e, gerekti Şu anda iki kurgucu arkadaşa çıktık bir kişi oraya çalışırken bir kişi yine işte görüntüler üzerine çalışıyor e, bunu bu konuda teknik altyapı e, desteğine ihtiyacımız olacak. Yine onu da ben e, şimdi radyodan karışık anlatmak yerine hani bizim Facebook sayfamızın e, takip edilmesi hani oradan e, sağlıklı bir e, duyuru yapmayı tercih ederiz aslında. Hı hı. E, düzgün liste. Çünkü bir yandan da hani sayısını belirtmek istiyoruz ki Gezi Parkı'nda da aynı sorun e, söz konusu. Bir yanda hani, sabahleyin hani ihtiyaçlar listesi veriliyor ve öğlene kadar aslında Tamamlanıyor. Daha sonrası fazlalık geliyor. Onu da istemediğimizden dolayı ben bu konuda yine Facebook sayfamızın takip edilmesi ve bugün içerisinde o şeyleri de ihtiyaç listemizi yayınlayacağımızı söyleyebilirim. Evet bir de belki son bir soru olarak şu anda kimse çok uzun vadeli plan yapamıyor ama bütün bu görüntüler, bütün bu arşiv bir fikriniz var mı? Nereye doğru gidebilir ya da bundan daha uzun? metraj bir belgesele bile dönüşebilir her şeye dönüşebilir var mı fikirler şöyle ben hemen demin aklıma gelmişti e, onu söyleyemedim biz e, görüntüleri aldığımız arkadaşlara şunu iletiyoruz biz bunları copyleft olarak alıyoruz ve hani bir tasnifi gerçekleştirildikten sonra copyleft olarak açmayı düşünüyoruz bunları e, onun için herhangi bir hani bizden alacaklar bunu ticari bir amaç uğruna kullanmaması, bunu. Ee, bekliyoruz olduğu kadar tabii ki hani bilemeyeceğiz ondan sonra takip zor işler bunlar ee, belgesel çekimlere yapanlar e, oluyor onlar da getirecek bizi ee, belgesel yapmak isteyenler de bizden görüntü istiyorlar hani bundan bir hafta sonra ya falan tabii ki hani bunu sağlayabileceğimizi ben düşünüyorum kısa vadede tasnifler gerçekleşmediği için. Ondan sonra tüm yaratıcılığı açık olacak bu görüntüler. Biz de tabii ki yani burada üretmeye çalışıyoruz. İsteyen bu görüntülerden e, yaratıcılığını e, ve fikirlerini e, ortaya koyabileceği filmler yapacaktır diye tahmin ediyorum. Ama şöyle bir şey daha var. yani Aslında videoda video eylemin ya da işte e, videoculuğun şiarı şeydir. Hayat nasılsa öyle. Yani siz aslında onu kaydedersiniz. Dolayısıyla bizim... E, şeyimiz de yani amacımız da ya da ilkemiz diyeyim e, bunun bu görüntülerin herhangi bir kurmacaya e, ait olmadığı yani öyle hmm. bir kurgu e, kurgu durumunda sanırım kabul etmeyin. <gülüyor> Bilmiyorum evet. Yani zaten, evet. Hayat zaten şu anda hayat e, kurgudan daha heyecanlı ilerliyor. <gülüyor> evet evet yani ya gerçekten her gün kendimize soruyoruz ki belki de bir kurmacanın figüranları şu anda ya da her şey burada gerçeklik içerisinde tabii ki ikincisi doğru olan da öyle. Ben bir an böyle şeyin hayalini kurdum onu. Life in a Day gibi hani YouTube şey görüntülerinin toplanılarak kolektif görüntülerinin toplanıp editlenip kurgulanıp yapılan bir uzun metraj film tarzı bir şey çıkabilir böyle bir şeyden. Evet yani Belirtim olabilir. Ben... O yaratıcılığa bağlı hani e, her an yeni versiyonlar çıkabilir. Hani kapımız <gülüyor> açık olacak onlara da her zaman. Yani yani ee, hani gerçeği gerçekmiş gibi montajlayabildiğimiz sürece ee, bu belki hani gezi tabii ki tarihe yazılacak unutturmamaya çalışacağız ama bittiği zaman kurmaca tekrar yerini almaya başlayacak bizim gözlerimizin önüne serilmeye başlanacak ama biz gerçeği tekrardan unutturmamak için zaten video eylem üzerinden gitmek istiyoruz ee, olabildiğince her şey gerçek kalsın hani gerçek bilinsin istiyoruz çünkü hani bu gezi parkı şu anda konuşuluyor ediliyor hani buna benzer hangi eylemler var diye söyleniliyor ama hani hepimiz biliyoruz ki aslında bu 200 yıllık bir mücadelenin aslında parçası olanmış şey yani aynı zamanda ama hatırlanmayan bir tarihten kimsenin bize bahsetmediği tarihten bahsediyoruz tabi bahsedenler var onlar ama hani çok zor ulaşabildiğimiz şeyler oluyor gündelik hayatta. Umarım onlar da fazlalaşacaktır. Bu da o öyle bir tarihinde parçası olacaktır bizim çabamız diye umuyoruz. Biz de umuyoruz ve kolay gelsin size. E, yolunuz açık olsun Hayır. hepimizin. Çok teşekkür Güzel ediyoruz. Çok kolay gelsin. Hay gelsin. Sağ olun. Evet bu kadar teknoloji ve medyadan bahsederken e, yakın zamanlı bir filmden konuya gayet uygun bir parçayla devam edelim. No filminde de kullanılan El pueblo unido, yudenijas en Tilimaniita. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás La için teşekkür está... Hili Mani'den dinledik El Pueblo, El Pueblo Unido 2012 yapımı Pablo Larraín'in No filminde kullanılan şarkılardan biriydi. No şu an itibariyle de çok anlamlı bir film e, diye konuşuyorduk tam şarkı arasında kendi aramızda da. E, çünkü e, Şili'de e, Pinochet rejimine karşı e, bir anlamda e, halkın e, Referandumla e, bir anlamda e, ayaklanmasını e, örgütleyen bir reklamcının hikayesi. Ama o yani bütün bu şeyi halkı motive ederken e, mizahı da kullanması, bunu son derece renkli bir biçimde yapması ve e, bir anlamda o diktatörlük rejimini e, e, gökkuşağı bayraklarıyla yıkışını no, çok güzel bir biçimde anlatıyor. Bana bu içinden geçtiğimiz dönemin de e, bir tarafta gezide e, ortaya çıkan ve gezi etrafında şeklinin o renkliliğini, çeşitliliğini, çok sesliliğini de e, bir noktaya kadar e, da hissettiren e, şeylerden biri oldu. Evet, hemen Video Occupy e, ekibinden e, iki kişiyle konuştuk. Ee, tekrar hatırlatalım. Facebook ve Twitter e, üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Video. Yani A, video, video ve Occupy birleştirilmiş. -e -c -c V-I-D-E-O-C-C-U-P-Y Video Occupy. Video ee, Occupy. Evet yani İrem İnceoğlu bu arada konuğumuz. E, yeni medya uzmanı <gülüyor> diyelim mi sana? Evet. Bir yandan olayları değerlendiriyoruz ve medyadaki yansımalarını ve e, kendilerinin bütün bu olayların nasıl e, dokümante edilebileceği e, ve bize e, belki ileride ne söyleyebileceği üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Ya, yani yeni medya uzmanı demek nedir bilmiyorum. Böyle bir şey var mı yok mu hayatta? Hepimiz artık yeni medya uzmanı olduk gibi. Özellikle bu süreçlerde ben e, geçenlerde parkta dolanırken ee, biraz daha yaşça ileri olan e, parktaki direnişçiler Twitter kullanmadıklarını hiç bilmediklerini nasıl bir şey olduğunu bilmedikleri için de çok pişman olduklarını çünkü bütün gençlerin etrafta on Twitter diye bir şeyden bahsettiğinden yakınıyorlardı. Biz 68 kuşağıyız evladım, biz öyle şeylerden anlamıyoruz ama siz neyse ki çok gurur yani çok gurur duyuyoruz sizde gibi yorumlar yapıyorlar da gençlerin hepsinin hemen hemen elinde birer akıllı telefon. Bunlar birer yayın aracı. Tabii bu bir taraftan çok şahane bir şey. Yani bu kadar örgütlülüğü olmayan bir e, muhteşem bir kalabalığın oraya gidip kendi içinde örgütlenmesini hem de yatay anlamda örgütlenmesini sağlayan e, bir yaşam alanı yaratılmasını sağlayan bir direniş alanı yaratılmasını sağlayan e, en önemli faktörlerden bir tanesi iletişim kanallarının açık olabilmesi. Çünkü diğer iletişim alanları belli ki bizim kontrolümüzde hiçbir zaman olmayacak. Ee, tabii bunun bir taraftan da e, bir sakat tarafları var, sakıncalı tarafları varmış gibi geliyor. Ben e, ısrarla sorumlu paylaşım, sorumlu, sorumlu yayın e, diye bir şeyin varlığına e, dikkat çekmek istiyorum. E, birincisi Twitter'da, Facebook'ta ama özellikle Twitter anlık mesajların geçildiği ve çok hızla yayıldığı, kontrolsüz yayılabildiği mecralar olduğu için inanılmaz galeyana getirici ve hatta insanların hayatlarını tehlikeye atıcı unsur şeyler yani böyle bir şeylere sebep olabiliyorlar. Çünkü bir mesaj bugün dolanıyor etrafta işte bir yerde saldırı var barikat var şimdi şeyin altını çizmek lazım direnişçiler saldırmıyor. Şiddet dediğimiz şey aslında apaçık bir polis şiddeti direnişçiler sadece direniyorlar adı üstünde direniyorlar barikatlar kendilerini korumak için, alanlarını belirlemek için yaptıkları, sınırlarını çizmek için oluşturdukları yani defans, savunma mekanizmalarından bir tanesi. Ancak e, yine sosyal medya kullanılarak, özellikle Twitter kullanılarak bir dedikodu haberciliğine varan, burada bir olay çıktı, hadi arkadaşlar yardıma şeklinde aslında e, tam da direnişin o barışçıl ruhunu, barışçıl direniş, pasif direniş ruhunu kırabilecek provokasyonların, ...çok hızlı yayılabildiğini ve gençlerin hakikaten buna tepki verme ihtiyacı ile haklı olarak... ...çünkü orada alanlarını koruma ihtiyacı var ve o alanın korunabilmesi için de orada bir barikatların önünde de bir direnişe ihtiyaç oluyor bazen. Buraya bazen de yanlış yönlendirilerek gidin, gitme ihtimalleri oluyor. O yüzden mümkünse teyit etmeden, gerçekten güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşmadan... O park içerisinde daha organize e, bilgi toplama mekanizmaları var. Bunlara danışmadan e, Galyana gelip hareket etmemekte fayda görüyorum. Bir tane e, kaynak e, da, da, güvenilir bilgi alabilecek çünkü e, teyit edilerek biraz daha gecikmeli de olsa teyit edilerek bilginin yayıldığı bir kaynak. İstanbul'da ne oluyor.com What is happening in İngilizcesi. Bir de bunların Facebook ve Twitter hesapları ve YouTube hesapları var. Hepsi bu web sitelerinden ulaşılabilir şeyler. Gerçekten böyle birkaç tane kaynak var. Hani sorumlu yayıncılık, sorumlu habercilik ya da sorumlu paylaşımı kendilerine ilke edilmiş. Böyle bir direniş etiği geliştirmek üzerine bir çalışmalar var. Bunlardan birkaç tane var. Benim haberdar olduğum İstanbul'da neler, ne oluyor.com ama eminim başkaları da var bunlara rağbet etmekte fayda var diye düşünüyorum bu hani Birlik bilgi kirliliğine değinildi yani inanılmaz bir üretim var ve evet, çok müsait Çünkü herkes her gün her şeyi çekebiliyor yer tarih belirtmek bu anlamda çok önemli Çünkü mesela yine Twitter'da herhangi bir mesaj başka bir gün, Retweet denilen işte yayma şeyine maruz kalabiliyor politikasına ve aslında yanlış bir bilgilendirmeye gidebiliyor. Ya acil çevirine. denilen şey saatler. Acil denilen şey, şey aciliyetini yitirmiş olabiliyor gibi sorunlar çıkıyor ortaya. Bunlara da hani e, pesimist olmayalım. Bu araçları sonuna kadar e, bir, bu direnişin e, devamında ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kullanalım ama gözümüzü de açık tutalım gibi bir e, tavsiyem var. Burada. Evet, İslam'da ne oluyor demişken bugün itibariyle e, Türk Tabipler Birliği'nin son e, duyurusu e, da ulaştı. Teyit edilmiş olan uyarıda e, 13 ilde şu an itibariyle 4785 yaralım, 3 ölü, 48 ağır yaralı ve 3 kişinin durumu da kritik olarak açıkladı Türk Tabipler Birliği. Şu anki durumu da paylaşalım dinleyicilerimizle hemen canlı yayında. Şimdi bu, bu tablo zaten hani polis şiddetinin gelmiş olduğu noktayı çok net olarak gösteriyor e, ve tekrar tekrar tüm canlı yayınlarda da altı çiziliyor. E, hayatını kaybeden bir de polis memuru var. E, o polis memuru'nun da hayatını kaybetme koşulu da hakikaten çok çok üzücü. çünkü göstericileri kovalarken bir inşaattan düşüyor. Ve bu şekilde hayatını kaybediyor. Yani Dolayısıyla o polis memurunun ölümünden de o göstericileri kovalaması emrini verenler birinci dereceden sorumlu. Ve beş gündür dinlenmesine fırsat vermeden çalışma koşullarını göz ardı ederek çalıştıranlar sorumlu. Bir takım soruşturmaların açıldığı şu an ifade ediliyor yetkililer tarafından ama ben açıkçası hani... 40 yaşına merdiven dayamış biri olarak Türkiye'de emniyet müdürlüğü e, dahilinde bugüne kadar e, bir soruşturma içerisinde e, hakikaten ne zaman herhangi bir e, böyle bir soruşturma çerçevesinde kimin ceza aldığını hatırlamıyorum. Yani kamuoyuna yansımış. Yani hani festus hokey davalarından hani bugüne kadar gelecek insan hakları ihlalleri konusunda hepsinde böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla hep zaten konuşulan şeyler genel güvensizlik ortamı, hani genel e, kamu oyunun bu güvensizliği, rahatsızlığı. Hep bunlar, bunlar birbirini tetikleyen şeylerden bahsediyoruz. E, i̇şin tabii medya boyutuna geldiğimizde ve görsel iletişimine geldiğimizde bugün e, altını çizmemiz gereken konulardan biri de belki 6-7 gazetenin neredeyse birebir aynı manşetle çıkmış olması. Ee, bu e, gazete bayine uğramış olan dinleyicilerimizin dikkatini çekmiş olabilir ama neredeyse 6-7 gazete birebir aynı manşeti atmış durumda birinci sayfada. Şimdi bu zannediyorum e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önce karşılaşılmış bir durum olmayabilir. Yani tek parti döneminde Bilmiyorum bir ihtimal. Yani e, basın tarihçisi değilim. Uzmanlık alanım olmadığı için böyle bir şey iddia edemem. E, tek parti döneminde olmuş olabilir ama... Hani şu an çoğulcu bir demokrasi döneminde yaşadığımızın iddia edildiğini düşünecek olursak... E, 6-7 gazetenin aynı manşeti atmış olmasının tek bir açıklaması olabilir. E, yani... E, ben de hani şeyde üniversitede siyasi iletişim dersi veriyorum. Hani siyasi iletişimin dünyadaki değişik versiyonlara bakacak olursak böyle bir şeyin hakikaten yönetilebilmesi tek bir elden olabilir. Ee, hani başbakanlık, e, basın danışmanlığı hani bizzat yazdırmıştır bunları. Hani yani bunu bir iddia olarak hani kabul edebilirsiniz ama bunun bir tesadüf olmadığı çok net. Hani bunun tesadüf olduğunu iddia etmek saf dillik olur. Evet. Bilemiyorum sen ne diyeceksin İrem ama... E, ...hani bunun altın çizilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü. Ya, evet çünkü bir de bu yayın organlarına baktığınızda... ...aslında hepsi aynı ideolojik e, düzlemde de değiller. Aslında farklı şeyleri, yakaları temsil ediyorlarmış gibi görünen... ...bir yapı da var ortada. E, hiçbiri aidiyete tabii bakmak lazım orada. Sahi... Ama sahipleri de aynı değil işte. Yani onların hepsinin sahipleri de farklı bir taraftan. E, benim görebildiğim kadarıyla... Ee, bu bana ilginç ki yani hani bir devlete ait değil hiçbiri dolayısıyla devletin yayın organı değil yani tek parti dönemine hı hı. E, referans da söylüyorum e, hepsi özel e, ve çoğulcu bir demokrasi olduğu iddia edilen bir ortamda özel bir yayın kuruluşu ...hani dördüncü güç vesaire gibi e, hikayelerin bize yutturulmaya çalışıldığı bir ortamda aslında ortaya çıkıyor e, yani ben bayağı hani nutkum tutuldu diyecek lafım yok gerçekten çünkü dediğim gibi birebir aynı. Yani bir, bir de şey de değil, hani şey değil. Böyle ne bileyim bir ülkede savaş ilan edilir, hepsi savaş yazar. Böyle tek kelime değil, bayağı uzun bir cümle halinde ve çok cımbızla çekilmiş bir şey. Yani başbakanın konuşmasından tek bir ifadenin çekilip kullanılması ee, bu daha ziyade hani bir ortak çıkar platformu gibi ancak ifade edilebilecek bir şey. Orada da hani medyanın politik ekonomiine giriyoruz. Hani günümüzde e, Türkiye'sinde e, medyanın sermayesinin yapılanma biçimi işin politik ekonomisine bakmak gerekiyor. E, hani üniversitelerde de maalesef e, haber analizi çok yapılır ama aslında en çok çalışılması gereken konu artık yani artık artık tekrar tekrar söylüyorum işin politik ekonomiyi sahiplik biçimle Sermayenin sahiplik biçimleri, sermaye niye medya sektörüne giriyor, ne amaçla giriyor, ne amaçla kullanıyor. Diğer ne gibi yatırım... regülasyonlar var, üstünde ne gibi yaptırımlar var, ne gibi yasalar var, bütün bunlara bakmak lazım. Aynen dünyadaki alternatif yapılanma biçimleri dünyada da bu işin çok çarpık yürüdüğü başka ülkeler var, başka ülkeler yani farklı ülkelerde farklı regulasyon biçimleri var, ee, neye nerede ne kadar izin veriliyor çünkü bu demokrasinin önünde çok büyük bir engel ee, ve bu e, Batı'da da çok tartışılan bir mesele yani hani Amerika'dan Avrupa'nın değişik yerlerine kadar çok çok tartışılan bir mesele ama nedense bizim ülkemizde hiç tartışılmıyor bence bu süreç en çok tartışmamız gereken konunun bu olduğunu bence tekrar ortaya da koydu hani ben buradan birazcık meslektaşlarıma da bir çağrı yapmak istiyorum. Haber analizi iyi, hoş, gayet güzel işin bir parçası ama birazcık da artık bu daha yapısal, politik ekonomik analizlere de ağırlık vermemiz gerekiyor. Yoksa düştüğümüz nokta hakikaten Penguin belgesel izlemekten öteye gidemeyecek. Evet, şimdi habercilikten tekrar bir sinemaya dönelim ve Tchaikovsky 1812 ouvertürünü kısaca bir dinleyelim. v for Vendetta'da kullanıldığı nedeniyle çalıyoruz şu anda. Tarkovski'nin üvertürünü dinliyoruz. V for Vendetta'nın finalinde dinlemiştik bunu. E, artık herkes V ile tanıştı zannediyorum bu süreçte. E, v maskeleri her yerde. E... Evet e, programın başında bahsettiğim e, Erman Atıo derlediği en iyi11 Chapelling filminin de bir numarasına yerleştirmiş V for Vendetta. Böyle bir direniş sembolü olarak zaten Anonymous ilk kullanmaya başlamıştı V maskelerini. Gezi Parkı'na gelenler de fark etmişlerdir ki böyle bir yüz saklama ihtiyacı olmasa bile böyle bir o filmin getirdiği, filmi görmemiş olanların bile benimsediği bir maske durumu var. En meşhurlarından biri de herhalde bir teyzemizin başörtüsünün üstüne taktığı çok güzel. ...hoşturan bir V-maskesi fotoğrafı var... ...etrafta gezen. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna da... ...yaklaşıyoruz. Daha konuşacak çok şey var. Önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz. Medyanın performansını... ...yeni medyanın bu süreçte... ...oynamış olduğu rolü... ...daha uzun uzadıya konuşacağız, tartışacağız... ...yazacağız. Ama... ...dediğim gibi... ...hani bu süreçte... ...bence... Bu süreç birazcık da bir, bir turnasol kağıdı vazifesi de gördü zannediyorum. Fonksiyonu da gördü. Herkesin... E hem vicdanlarıyla olan ilişkisi açısından hem de e, iş etiği açısından da e, özellikle gazetecilik pratiği açısından düşünmek gerekiyor zaten canım değil mi İran? Evet e, artık tabii vatandaş gazeteciliği e, ciddi anlamda Türkiye'de işler hale geldi bunu da görüyoruz. Hani e, indi medyanın o Seattle olayları sırasında çıkışıyla hani e, medyadan nefret etme kendin medya ol. Şey, uygulaması. Şimdi gerçekten burada gerçek hayata geçmiş durumda. Ee, bir şeyi atladım ben bu istanbul'da ne oluyor.com derken bir tane film e, yapıldı o sitede. 7 dakikalık direnişin ilk haftasına. Yani en başından o ilk haftalık süreci birazcık da e, notlarla açıklayacak şekilde yapılan bir film. E, bence gayet değerli toplu bir e, dokument etme hali. Onu arşivleme hali için uygun. E, direnişin bir estetiği var. Direnişin bir estetiği çıkıyor. Bu e, ...bu belgeleme kısmına da yansıyor... ...yapılacak olan bundan sonraki filmlere de yansıyacak diye tahmin ediyorum ben... Hı hı. E, ...göreceğiz. Evet yani özellikle süreci toplu bir görmek... ...tekrar bakmak isteyen herkese de tavsiye ediyoruz o videoyu da. Evet programımızın da e, sonuna geldik. E, bu hafta Gezi özel programı yaptık. E, yedin, ayrıca sekiz filmin gösterme girdiğini tekrar söyleyelim. Benim çocuğumun e, gösterme girdiğini de hatırlatalım... Ee, sadece İstanbul'da tek sinemada ve e, bir başka direniş ve özgürlük ve e, aslında bir arada barış içinde yaşama umudu dolu bir filmin ilk şarkısıyla da size veda edelim. Herin açılış parçası Aquarius'u çalacağız. Teknik Masa'da Feryal'e ve Volkan'a çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimiz Özlem Orhan'a da çok teşekkürler. Ve tabii konuğumuz İrem İncioğlu'na Herkese iyiyim. Ee, direnişler dileyelim. İyi hafta sonları. İyi günler. Kinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil Ve Yeşimgurul Seven